Resuline Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Sallu ala Resuline Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i cünubina Muhammed <gülüyor> Muhterem Kardeşlerim Elbette kul olarak Rabbimizin bizi yüklediği sorumluluklardan, yükümlülüklerden birisi de ...israftan kaçınmaktır. Bismillah. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Ya evet. Üzbi Lәhmin Şeytanin Racı, Bismillahir Rahmānir Rahīm, "Vakulu uşrabu, vāla tusrifu. İnnehu la yuhbūl musrifin." Sadece Allah Azze içiniz, ama israf etmeyiniz. Çünkü o, israf edenleri sevmez. Elbette Rabbimiz. Kainatı yarattıktan sonra bizlere her türlü nimetleri ihsan etmiş, ikram etmiş ama bunları emanet olarak vermiş. Bu emanetleri de nasıl kullanacağımızı bildirmiş ve bu kullanma yöntemleri içerisinde de bu nimetleri israf etmememiz gerektiğini emretmiştir. Bu nimetleri vermiş ama israf etmeden kullanın demiş. Tabi israfın tarifi nedir? Önce onu anlamamız gerekiyor. İsraf demek Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği, isyan kokan bir davranıştır israf. İsraf deyince şöyle tarif ediyoruz ki israf haddi aşmaktır. İsraf malı ve imkanları gayrimeşru yerlerde harcamak, meşru yerlerde de fazlasıyla harcamaktır. Meşru olan yerde eğer had aşılmış ise ölçünün dışına çıkılmışsa israf olur. Bir de gayrı meşru harcamalar, helal olmayan harcamalar azıyla çoğuyla hepsi de günahtır. Yine başka bir tarifte deniyor ki israf demek malı yok etmek, heder etmek, telef etmek demektir. İsraf etmek bir malı harcarken dünya ve ahirete faydası olmayan şekilde kullanmak demektir. Yani bir işimizi yaparken ya ahiretimize faydası olması lazım ibadet olmalı ya da dünyevi bir karşılığı olmalı. Yaptığımız işin bir faydası olmalı. Eğer yapılan işin dünyaya da ahirete de faydası yoksa o zaman bu işe israftır. Kuşkusuz ki israf değişik yöntemlerle değişik şekillerde yapılır. Bir malı boşa harcamak, israf olduğu gibi kırarak, dökerek, atarak bir şekillerde değişik yönleriyle israf gerçekleşir ki birazdan bunları gireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimin dışında değerli kardeşlerim Allah Teala buyuruyor ki وَاَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلَ Akrabaya ...miskine ve yolda kalmışa hakkını ver. Amma... ...vela etübezzir tebzira... ...saçıp savurma. İnnel mübezzirine kânu ihvâneş-şeyâtîn... ...çünkü saçıp savuranlar... ...şeytanın... ...kardeşleridir, dostlarıdır. allah Teala... ...harcamada, israfta bulunan kimseleri... ...şeytanın kardeşi olmakla... E, ...itham ediyor... Böyle zemme diyor, böyle tavsif ediyor. Onun içinde bir insan harcadığı her şeyde bu noktayı göz önünde bulundurmak zorundadır. Yine hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki, Yiyiniz, içiniz, giyiniz ancak kibir ve israfa kalkmadan... Bir insanın e, kibir e, içerisinde hareket etmesi ve israf içerisinde hareket etmesi bu elindeki kullandığı meşru helal nimetlerin de haram olmasına neden oluyor. Eğer bir işi sırf kibir olsun diye, gösteriş olsun diye, riya olsun diye yaparsa da günaha girer, israf içinde yaparsa günaha girmiş olur. Kendisine meşru olarak verilen helallerde. Kuşkusuz ki Yine israfı tanımlarken, israfın ölçüsünü de bildirmek durumundayız. O da şudur: israfın azı da çoğu da haramdır. Belli miktarda olursa helaldir, belli miktarlarda olmazsa haramdır diyemeyiz. Bir insan eğer haddi aşmış ise, haddi aşmış israfa girmiş olur. Hatta bu israfı da ilgili konu bir insanın tükettiği malzemenin sadece dünyevi işlerde olması değil ahirette ilgili bir işte bile israf vardır. Sahabelerden rivayet olduğuna göre Hazreti Sa'd bir gün deniz kenarında bir, kenar bir yerde abdest alıyor. Abdest alırken de suyu fazla kullanıyor. Peygamberimiz de bu zatın suyu fazla kullandığını görünce diyor ki ya Sa'd israf etmeden kullan. Tabi Hazreti Saad şaşırıyor. Niye? Çünkü yaptığı iş bir ibadet. Yani öyle suyu almış da sokağa döküyor değil ya abdest alıyor. Yani iş yapıyor. İbadetle ilgili bir iş yapıyor. Bunun üzerine diyor ki Ya Resulallah abdeste de mi israf olur dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz alâ nehrin Deniz kenarında olsam bile ırmak kenarında olsam bile israftır. Bir insan, düşünün ki bir denizin kenarında, koca okyanusun içerisinde abdeste kullandığı bir avuç su, bir avuç fazla su, bunun bile fazla kullanılmasına peygamberimiz müsaade etmiyor. Neden? Çünkü bir insan, bir Müslüman her zaman ölçülü davranmak, her zaman orta yolda olmak zorundadır da onun için. Yani yaptığımız iş iyilik bile olsa, abdest bile olsa ve suyun denizinin yanında bile olsa bir insan suyu kullanmadı dikkat etmek zorundadır tabi maalesef bu noktada biz müslümanlar olarak kulluk görevimizi hakkıyla yerine getiremediğimizi ifade etmek durumundayız toplum olarak da böyleyiz kişi olarak da şimdi yapılan tespitlere göre ülkemizde ısı ve aydınlatmadaki kullanılan enerjinin %35'i israf ediliyor lamba yanıyor evde akşam çocuk bir odada ders çalışıyor yan odaya az önce girmiş çıkmış lamba yanıyor söndürmüyor hiç insanların umurunda değil yine yapılan tespitlere göre Türkiye'de günde değerli kardeşlerim 82 milyon ekmek üretiliyor bunun 77 milyonunu tüketiliyor 5 milyonu da çöpe atılıyor yapılan hesaplara göre bu rakam ne kadar yapıyor yılda 450 bin ton buğdaya tekabül ediyor ki bu da ortalama deniyor 5-6 milyonluk nüfusu geçindirecek kadar bir sayı 5-6 milyon yani düşünün ki bizim ülkemizde şu anda çöpe attığımız ekmekleri toplasak her gün Somali gibi birkaç tane daha devlet duymuş olacak orada insanlar açlıktan ölürken burada da israf edersek elbette bu sorumluluğumuzu vebalimizi bir kat daha artırmış olur. Bunun dışında mesela ilaçlarla ilgili genel olarak yapılan israflardan birisi ki Türkiye'de şu anda yılda ilaç sektöründe 15 katrilyonluk bir bütçe olduğu ifade ediliyor. Bunun yarısının yani 8 katrilyona yakın bir miktar ilacın çöpe gitti. Adam basit bir başa ağrıyor, dört çeşit gidip ilaç alıyor. Sonra belki bir süre önce elinde kullandığı vardı, ihtiyaç olmadığı halde fazla fazla alınıyor ve bunlar maalesef israf olarak e, memleketimizi ne hale getirdiğini hepimiz görüyoruz. Başka bir örnek su. Hani atalar demişler ya, damlaya damlaya göl olur diye yapılan tespitlere göre dakikada on damla su akıtan bir çeşmenin Ayda 170 litre suyu heba ettiği bildirilmiş. Bir ayda hani yine şey içinde tüp gazlarda da buna benzer tespitler var ki dolayısıyla toparlayacak olursak şunu ifade etmek durumundayız ki gerçekten çok küçümsediğimiz, hiç dikkate almadığımız ama bir araya getirildiğinde büyük bir yükün teşkil eden büyük bir sayı ortaya çıkan israflarla karşı karşıyayız ki bu israf başta da ifade ettiğimiz gibi Allah Teala'nın hoşnut olmadığı, kendisine isyan kokan, isyanın çeşitlerinden birini barındıran kötü bir hastalıktır. Bundan uzak durmak durumundayız. Değerli kardeşlerim israfı sınıflara ayırmak gerektiği zaman şunu ifade ederiz ki üç çeşit israf vardır insanda. Birincisi malla ilgili israf, ikincisi vakit israfı, üçüncüsü de akıl israfı. Mal israfının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir insanın değişik yöntemleriyle mesela kullandığı elbiseyi daha fazla yıpranmadan kenara çekip atması israftır. Evde akşamdan kalmış yeme yemeyip çürütüp bozması, dökmesi bir israftır. Ekmekte, diğer tüketim malzemelerinde her zaman her işte bir şekilde maalesef ki israf karşımıza geliyor. Bunun dışında bir insanın alışverişte bile fazla araştırma yapmadan herhangi bir ürünü zaruret olmadığı halde pahalıya alması bir israftır. Bu malın piyasadaki değerini biliyorsun. Göz göre göre eğer pahalıya almışsan israf. Yine aynı şekilde bir insanın e, bir şeyi satarken de dikkatsiz davranması bu da israfın çeşitleri içerisine konmuştur değerli kardeşlerim. Onun için tabi ki zaruret hali müstesnadır. Hastanedesin acil su ihtiyacın var. 2 liraya satıyor, basit bir pet şişe suyu, piyasada 50 kuruş. Belki bunda bir zaruret var. Zaruret olan durumlarda e, her şey müstesnadır ama bunun dışında bir insanın harcarken de dikkatli olması gerekiyor. Şimdi önümüzde bir hadis-i şerif var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere kıyamet günü mahşer sahnesinden ifade buyuruyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz kıyamet günü bir insan şu beş sorudan sorguya çekilmedikçe yakasını kurtaramaz bu 5 soru bir insan için baraj sorusudur yani imtihanı geçip geçmemek bu 5 tane soruyu doğru cevap vermemesine bağlıdır eğer bu 5 soruyu cevap veremezse vay haline nedir bu sorular bunlardan bir tanesi genel olarak ömrünü nerede harcadığı sen nerede vakit geçirdin neyin peşinde koştun Hayatın boyunca neye hizmet ettin? Seni insanlar nasıl tanımladı? Neyin peşinde bir insan olarak bilindin? Birinci soru bu. Ömrünü nerede geçirdin? Eğer bu konuda iyi bir sınav verememişsen zaten baştan çaktın. Sonra ne geliyor değerli kardeşlerim? İkinci soru da bir insanın ilmiyle ne yaptığı. Bir şeyler öğrendin, duydun kulağından girdi acaba öğrendiğinle amel ettin mi hayatına uyguladın mı yoksa bir kulağından girip diğer kulağından çıktı mı İnsanın baraj sorusu olarak cevap vereceği ikinci soru da bu ilmiyle ne yaptı üçüncü sorusu da malını nereden kazandı yani bir şeyler kazandın elde ettin ama bunu helal yoldan mı kazandın haram yoldan mı bu elbette vereceğin Üçüncü sorunun cevabıdır Faizden mi kazandın Haramdan mı rızasız bir mal mı getirdin Dürüst davranmadan mı Bir şey elde ettin Malı nasıl kazandın İnsanları hileyle Aldatarak mı elde ettin etmedin. Bu soru insanın kıyamet günü Cevap vereceği üçüncü soru Dördüncü soru da değerli kardeşlerim Malını nerede harcadığın ben bunu kazandım, mal benim, istediğimi yaparım, nasıl harcarsam harcarım. Kimse karışamaz mı dedin, yoksa usulüne uygun Allah Teala'nın dinimizin belirttiği, yönlendiği yerlerde mi? Maalesef insanlar bu soruların işte ömrünü nerede harcadığı, nerede kazandığı, Bunları önemsiyor ama nerede harcadın sorusuna gelince sanki bu bizimle ilgili değilmiş gibi düşünüyor insanlar. Halbuki bir insanın kıyamet günü cevabını vereceği dördüncü soru da bu. Nerede harcadın, nerelere verdin getir bakalım denecek tek tek tek ortaya çıkarılacak. Eğer harcadığı yerler kötü ise israfa dayalı harama dayalı yerlere harcamışsa o zaman da o insanın hesabı zor olacak Allah korusun değerli kardeşlerim 5 soruda bedeninin nerede tükettiğin yani ömrünü tükettiğinin bir başka versiyonu da bedenini tükettiğin eğer televizyonun karşısında zaman geçirdin gözünü orada kirlettin bel fıtığı oldun televizyonun karşısında oturmaktan böyle mi kötü şeylerin peşine mi gittin yoksa? Hayır hizmetlerinde hak yolunda hak mücadelesi içerisinde mi bulundun? İşte bir insanın kıyamet günü vereceği beşinci cevap da bu. Onun için ifade etmeye çalışıyoruz ki bir insan malını nerede harcadığı, nerede kazandığını hesap vereceği gibi bunun dışında diğer sorulardan da hesaba çekilecek. Elbette dinimiz insanlara orta yolu ormayı önelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki فَمِنْهُمْ ظَالِمُوا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِذْنِ اللّٰهِ Onlardan kendine zulmedenler vardır. Orta halli, muktesid hayat sürenler vardır. Bir de ileri giden, önde gelen kimseler vardır. İşte o zalim olan kimseler, sınıfta kalan, sınavı başarısızlıkla geçen kimseler olduğu gibi orta halinde insanlar da muktesit olan kimselerdir. Diğerleri de hayırda öne geçenler. Onun için değerli kardeşlerim insanoğluna bu dünyada düşen en önemli görevlerden birisi attığı her adımın aldığı her nefesin hesabını vereceği bilincinde olmasıdır. Bu ister adım attığı, konuştuğu nefes aldığı ister harcadığı şeyde olsun, her şey kendisine bir külfet, bir sorumluluk getiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre, insana bu dünyada verilen vücut azaları bile her biri birer emanettir. Kıyamet günü Allah Teala bu vücuttaki azaların hepsine birer söz hakkı verecek, onlar da ne yaptıklarını söyleyecek. Ya Rabbi diyecek, bu kişi bu ayaklarla Camiye, hayır hizmetlerine gitme imkanı olduğu halde kötü yerlere gitti, iyi yerlere gitmedi, falan falan yerlere gitti diye nerelere gitmişse ayak her birinin hesabını verecek, şikayette bulunacak. El ya Rabbi benim benimle bir Kur'anı tutup da hayırlı işlerin peşinde olmadı, hayırları tutmadı, kötülüklerin peşine gitti diye gözü her şeyi vücudunun tüm arızaları tek tek insan için insan için ifadeci olacak. Değerli kardeşlerim, peki bu israf, bu kadar kötü bir hastalıkta, bu hastalık insanda nasıl oluşuyor? Nasıl insan israfcı olabiliyor? insanda israfcı olmanın kaynağı beş tane. Bunlardan birincisi sefahat, akıl eksikliği. Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala onlar akılları kemale erdiği zaman ellerine mallarını verin diyor ve dolayısıyla biliyoruz ki bir insanın israfçı olmasının birinci nedeni sefih akıllı olması. Kendisinin faydasını veya zararına neyin olduğunu bilemeyecek kadar aklı selim olmaması. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi de insanın israf çeşitlerini bilmedi bir yerlere harcıyor ama bunu harcarken bunun kendisine aslında bir sorumluluk getirdiğinin farkında değil. İyilik yapıyorum zannediyor, hayır yapıyorum zannediyor ama gerçekte iyiliğin peşinde değil. Yaptığı iş bir şekil israf. Onun içinde israfla cömert olmayı, israfla insanın kendisine harcamayı, israfla gerekliliği ayırt etmek, bu aradaki çizgiyi bilmek durumundayız. Üçüncü olarak da bir insanda israfın kaynağı riyadır, gösteriştir. İsraf yapan insanlar sırf başkalarına ayıp olmasın diye, başkalarına gösteriş olsun diye israf ederler. Ya birilerini hava atmak için, kibirli, gururlu olabilmek için yapar, bazen de şu mahalle baskısı dedikleri şeyle ayıp olur diye topluma karşı Başka düşünceler içerisinde hareket ederek israfa gider. Onun içinde bu israfın kaynağı üçüncü hastalıkta neymiş riyah. Dördüncü olarak da değerli kardeşlerim bir insanda tembellik tembellik hastalığı da insanda israfı getirir. Tembel olduğu için işi önemsemer, der. boş verir, boş vere her şeyi boş verir. Bada harabil basra dünya elinden gitmiştir. Ama halen farkında olmaz. Tembel insan şuradan kalkıp karşı tarafa geçmeye bile üşenen insandır. Onun içinde tembellik de bir insanda e, israf hastalığını doğuran önemli bir etkendir. Beşinci olarak da bir insandaki inat zafiyeti. Yani israfın haram olduğunu bile bile halen yapıyor. Adamın imanı zayıf. Bunun haram olduğunun bunun bir sorguya neden olduğunun bunun hesaba çekileceğinin bunun Allah'ı gücendireceğini düşünmeden bunu bildiği halde önemsememekten dolayı işte insanda israf duyuyor. Bu beş tane hastalık beş tane hastalık bir insanda israfın kaynağı. Değerli kardeşlerim Hasan Basri Hazretleri malum olduğu üzere pek çok noktada bize önemli sözler sarfederek bizi yönlendiren büyük bir zattır. Bu harcamayla ilgili, israfla ilgili sözü de çok önemlidir. Bu yürüyüşe Hasan Basri Hazretleri bir malın, bir paranın helal mı haram mı yoldan kazanıldığını bilmek istiyorsanız evet. harcandığı yere bakın. Eğer bu rahat biçimde har vurup harvan savurulabiliyor ise ...bu israfa harcanıyor ise... ...kolay bir şekilde sarf edilebiliyorsa... ...biliniz ki o şey... ...haramdan kazanılmıştır. Onun için bir paranın... ...israfa gidiyor olması da... ...aslında geldiği yeri gösteriyor. İsrafa giden şey... ...aynı zamanda gelişi... ...hani Türkçede bir söz var ya... ...ate sözü gelen huya gider diye... ...aslında hay allah Teala'dır... ...hu da allah Teala'dır... ...Allah'tan gelen Allah'a gider diye bunun esas sözün aslı budur ama bizde boştan gelen boşa gider diye anlıyoruz biz haydan gelen huya gider kötü yerden kazanan kötü yere gider iyi yerden kazanılan da iyi yere gider değerli kardeşlerim başka bir şerifinde peygamberimiz buyuruyor ki el -kana tüfne. kanaat bitmeyen tükenmeyen hazinedir bir insanın israftan kaçınmasının en önemli yollarının başında kanaat sahibi olması gerekir. Eğer bir insan kanaat sahibi olur yetinmesini bilirse o insan israftan da uzak kalmış olur ki bereket de tasarrufta gizlidir buyuruyor. Bir insanın e, tasarruf sahibi olması, tutumlu davranabilmesi aynı zamanda e, o kişide bereket kaynağı oluyor. Şimdi dedik ki 3 tip israf var Birincisi mal israfı dedik Genel olarak bildiğimiz israf İkincisi de değerli kardeşlerim vakit israfı Maalesef sanki e, maddi karşılığı olan cüssesi olan fiziksel varlıkları israf ettiğimiz zaman Bunun karşılığında sorguya hesaba çekileceğiz Ama görünmeyen şeyleri israf ettiğimizde Sanki hesaba çekilmeyeceğiz gibi düşünüyoruz. Halbuki peygamberimiz buyuruyor ki insanların aldandığı iki büyük nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. İnsanoğlu sağlık nimetinin kıymetini ancak kaybettiği zaman anlar. Gidin şimdi gözleri görmeyen adama gözün ne anlama geldiğini sorun. Ayağı olmayan insana yürümenin ne demek olduğunu sorun. Eli olmayan insana tutmanın Elin ne anlama geldiğini sürün Ama bu nimetler elinde olan insan nimetin Farkında bile değildir Bu nimetler ne zaman anlaşılır Kaybolduğunda neymiş Sağlık diğeri de boş vakit Buyuruyor Peygamberimiz Bir insanın dünyada Kendisine imandan Sonra verildiği En büyük nimet de vakittir Bir insan İman tabii ki en önemli nimettir. İmandan sonra da en önemli şey vaktidir. Çünkü insan hayatta her şeyi telafi edebilir, her şeyin geri dönüşüm imkanı vardır. Ama vaktin asla yoktur. Vakit geçtikten sonra yaş ilerledikten sonra eldeki zaman bittikten sonra bunun hiçbir şekilde dönmesi mümkün değildir. Değerli kardeşlerim. Vakit israfı dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Vakit israfı demek bir insanın zamanını kendisine dünya ve ahirete faydası olmayan boş, değersiz, faydasız şeylerle geçirmesi. Yap bir şeylerin peşinde ama bu şeylerin hiçbir faydası yok. Onunla vakit geçiriyorsa bir insan en büyük israfçı, vakit israfçısı. Biliyorsunuz ki yapılan anketlere göre ülkemizdeki ihtiyaç listesi sıralamasında kitap maalesef insanımızın tam 235. sıralamada yerini bulabilmiş. İnsanın ta 235. ihtiyacı kitapmış ve maalesef ülkemizde her 10.000 kişiden ancak bir kişi kitap okuyormuş. Yine bir insanın yılda kitap okumaya ayırdığı zaman sadece 6 saat koca bir yılın içerisinde sadece 6 saatini kitap okumaya harcıyor peki bir insan kitap okumaya faydalı şeylere böyle zaman bulamazken başka neye zaman harcıyor ilk öğretim çağındaki çocukların günde 4,5 saat yalnızca facebook başında vakit geçiriyor yine orta yaşlı insanlar da dahil olmak üzere Toplam ortalamada günde 5 saat herkes televizyon karşısında zaman geçiriyor. Pek çok insan haberleri bir kanaldan seyrediyor. Olmadı aynı haberi başka bir kanalda aynı haber veriliyor. Aynı ajanstan alınmış yok bir daha seyredecek. Çünkü ya yeni bir şey varsa diye. Akşam 6'da bir haber seyreder 7'de bir daha 8'de bir daha fırsat bulursa sabah bir daha verhaf. Vakit, vakit nerede israf ediliyor? Televizyonun karşısında. Bir insan günde 5 saatini eğer televizyonun karşısında geçiriyorsa, inanın bu insan tüm varlığının her şeyini heba etse, israf etse, ondan daha fazla bir sorumluluk altında olur vaktini israf etmekle. Yine değerli kardeşlerim, üniversite öğrencileri arasında da bir anket yapılmış ki, ortalama %28'inin katıldığı ankette diyor. Günde 2 saat müzik dinleyerek geçiriyorlarmış. Çok önemli bir ihtiyaç ya. Her şey bitti. Bir parçayı döne döne döne döne bir daha bir daha dinle. Onun için değerli kardeşlerim bu e, vaktimizi harcarken dikkat etmek zorundayız. Bir insanın boş çene çalarak aile ortamında saatlerce oturması bir çeşit israftır. Yine boş, ortam, boş konuşması eğer konuştuğu şeylerin kendisine dünya ya da ahiret faydası yok ise kesinlikle boştur, israftır. Elbette dünyevi konuşmaların da muhakkak bir sınırı olmalıdır. Çünkü insanoğlu öldükten sonra toprağın altında yıllar boyu yalvaracak ki tek bir defa daha fırsatım olsa da bir defa estağfirullah diyebilsem biz de bir defa canı görünen Allah diyebilsen bunu isteyecek. Ve e, kıyamet günü durumu iyi olan insanlar da hep pişmanlık içerisinde olacak. Onlar da diyecek ki, ah keşke bir defa daha tesbihatta bulunabilseydim. Keşke bir defa daha hayır yapabilseydim. Keşke keşkelerin hepsi bu boşa giden zamanlar için. Onun için vakit israfında son derece titiz davranmak Vakit israfından uzak durmak durumundayız. İnsanın asla tekrar döndüremeyeceği şey nimet vakittir değerli kardeşlerim. İnsanların da Peygamberimizin ifade buyurduğu gibi aldandığı, farkında olmadığı nimet. Üçüncü olarak da nimetler içerisinde insanların israf ettiği üçüncü bölümde akıl geliyor, akıl israfı. Bu da gerçekten önemsemediğimiz bir nimet. allah Teala herkese değişik ebatlarda ama bir şekilde zeka vermiş, akıl vermiş. Bunu insanın kullanımına vermiş, beyin vermiş. Burada bir stoklama kabiliyeti, hacmi vermiş. Ama bir insan eğer beynini faydasız bir gider ansiklopedisi haline getirirse en büyük israfçıdır. Bir insan eğer zamanını kötü şeylerle doldurduğu gibi kendisini bilgi çöplüğü haline getirmişse bunun öğrendiklerinin hepsi boştur. Ne yapmalı bir insan bir şey öğreniyorsa o şeyin kendisine faydası olması gerekir. Elbette ahirete yönelik bilgiler çok daha önemlidir ama dünyevi bilgileri de öğrendiğinde yine bunun da bir faydası olur. Ama bir insanın işte görüyorsunuz Bilmem futbolcuların hayatını biliyor adam Kaç yaşında kaç numara giyiyor Bilmem işte hangi takımlardan transfer oldu Tek tek tek insanlar bunu biliyor İnanın ki bunu zihninde tutan herkes pişman olacak Bunların hepsi bir insanın kendisini çöplük haline getirmesinden başka bir şey değildir Çöplük gibi bunu bildin Bilmem falan sanatçının hayatını bildin Kıyamet günü sana sorulduğunda Bunun ne faydası var Bir futbolcunun nerelerde çalıştığını Nerelerde top koşturduğunu öğrendin Ne faydası var Tamamen çöplük Bir insanın kendisini çöplük haline getirmesi Onun için de değerli kardeşlerim Bundan da uzak durmak Bu akıl israfından da Vakit israfından da Mal israfından da uzak durmak Her birimizin görevidir Tabi biz Bunları söylerken tutumlu olalım, cimri olalım, her şeyi biriktirelim anlamına bir şeyler söylemiyoruz. Ya Müslüman insan orta yolu bulan insandır, aşırıya gitmeyen insandır. Allah Teala buyuruyor ki, وَمَنْ يُوغَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim ki nefsinin cimriliğinden kendini korursa işte bunlar ancak Kurtuluşa erenlerdir. Peygamberimiz de buyuruyor ki bir kişinin kalbinde iman ve cimrilik aynı anda bulunmaz. Cimrilik o kadar kötü bir hastalıktır ki eğer bir insanın kalbine girmişse iman o anda orayı terk eder. Çünkü cimrilik imanı uzaklaştıran bir şeydir. İman da varsa zaten o insanda cimrilik olmaz. Onun için de elbette cimrilikten uzak durmak gerektiği gibi önemli olan orta yolu bulmaktır. Televizyonlarda, gazetelerde görüyoruz. Ülkemizde gelir düzeyi iyi olduğu halde değişik meslek kesimlerinden insanlar intihar ediyor. Niye borç yüzünden? Kredi kartı borcu. Ya İsafet, senin kazancının yarısını, üçte birini elde edemeyen insanlar huzurlu mutlu çalışıyor, yaşıyor ama sen borç yüzünden intihar ediyor insanlar. Onun için de bu insanlardan da ibret almamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا عُنُقِكَ Sakın ha elini boynuna bağlı olarak gezme. Hani dilimizde bir söz var. İşte ...cebinde yılan var diye... ...eliyle cebinin arasında... ...iki kilometre uzaklık var... ...yanaşmıyor diye... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...bunun izahı böyle... ...Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle... ...elin boynunu asılı gezme... ...asılı olunca ne oluyor... ...cebine yaklaşamıyor... ...bu kadar diyor Allah... ...pinti olma... ...cimri olma... ...elin bağlıymış gibi uzak olma... ...ama... ...hem de saçıp savurma daha tamamını savurup durma sonra pişman olursun. Her şey gittiğinde de pişman olursun. Değerli kardeşlerim yine bu noktada ifade etmemiz gereken husus şu ki Kur'an-ı Kerim'de allah Teala mümin kullarını tanımlarken o kullar ki ifak ettikleri zaman harcadıkları zaman israf etmezler ama aşırı da gidip cimrilik yapmazlar. Onlar o ene beyne zalike kavame. Ne israf ederler ne cimrilik yaparlar. Onlar ikisi arasında bir yol bulurlar. Bu sadece bir insanın harcaması için değil, vücudunu kullanırken bile yapması gereken şeydir. Bir insan vücudunu bile bile tahrip etmesi de bir israfın çeşididir. Yani bu bir emanettir. Bunu iyi kullanmak bunun görevidir. Değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte üç tane sahabe tabi sahabelerin problemleri bizim gibi değil. Biz işte yarın ne olacak? Hep dünyevi hesaplar içerisindeyiz. Onlar sadece ahireti düşünen insanlar. Üç tane sahabe yan yana gelmiş. Demişler ki ya kıyamet geliyor. Biz nasıl daha çok ibadet edebiliriz? Bunun peşindeler. Efendimiz Aleyhisselam'ın evine geliyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam evde yok. Hazreti Ayşe validemiz var. Soruyorlar. Diyorlar ki peygamberimizin biz gündüz e, hayatını görüyoruz. Gündüz nasıl ibadet ettiğini biliyoruz da acaba evde gece hayatı, gece hali nasıl? Gece bizim görmediğimiz anlarda nasıl ibadet ediyor? Dediklerinde Hazreti Ayşe validemiz işte normal e, hayatını anlatıyor, gelir, yemek yer, uyur, gece kalkar, ibadet eder filan dediğinde tabi bu sahabeler şaşırıyor. Yok canım diyorlar ya peygamberimiz o insanların en hayırlısı. Allah onu seçti. Onun geçmiş ve gelecek tüm günahları affedildi. Elbette biz onu kendimize ölçü alamayız. O, e, aslında azımsıyorlar ibadeti. ...biz diyorlar peygamberimizin gibi olamayız... ...biz ona ulaşabilmek için çok çalışmalıyız. Bu üç tane sahabe kendi kendine o anda yemin ediyor. Diyor ki ben bundan sonra hayatımın sonuna kadar asla iftar etmeyeceğim... ...her gün oruç tutacağım. Ne kadar? Ölünceye kadar kesintisiz oruç. Birisi bunu söylüyor. İkincisi de diyor ki ben de diyor hayatım boyunca... Ölünceye kadar hiç uyumayacağım, hiçbir gece uyumayacağım, tüm geceleri ibadetle geçireceğim. Üçüncüsü de ben de diyor hiç evlenmeyeceğim, kendi başıma kenara çekilip verha ibadetle meşgul olacağım. Üç ayrı sahabe kendi kendilerine böyle ediyorlar, karar veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da o anda çıka geliyor. Diyor ki duyduğuma göre falan falan sözleri sarf edenler sizler misiniz? Bu cümleler dediklerinde evet ya Resulallah dediklerinde diyor ki ben sizin en hayırlınız olduğum halde ben bazen oruç tutarım bazen tutmam. Ben gece hem uyurum hem ibadet ederim. Ben evlenirim ve kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Bunlar benim sünnetimdir. Yani önemli olan bir insanın ibadette bile mutedil olması çok kendini zorlayacak kadar tabiatına, fıtratına aykırı hale gelmemesidir. Fıtratı neye müsaade ediyorsa elbette bunları yapabildiği kadar fazla yapmalı ama ama fıtratını da bozacak bir şekilde olmamalı değerli kardeşlerim. Son olarak bu israf hastalığından kurtulmanın yollarını da söyleyip bir hadis-i kapatalım. Değerli kardeşlerim israfın kaynaklarının neler olduğunu israfın çeşitlerinin neler olduğunu söyledik. Peki bir insan bundan nasıl kurtulacak? Bir insanın kurtulmasının yürü önce israfın sebep olacağı zararları bilmesidir. Allah'ın gazabını ettiğini kendi zihnine yerleştirmesidir. Ben israf etmekle Elimdeki herhangi bir şeyi heba ediyor değilim. Aynı zamanda Allah'ın gazabına da vesile oluyorum. Bu yaptığım iş isyan çeşitlerinden bir çeşittir. Bunu zihnine nakşetmesi gerekiyor. Bunu bilmesi gerekiyor birinci olarak. İkinci olarak da kendisine israfı hazırlayan ortamlardan uzak durması, sebebiyet veren şeylerden kaçınması kötü arkadaş ortamı baksın öyle arkadaş eğer seni günaha sevk ediyor ise isyan etmene vesile oluyor ise o ortamdan o tipten uzak durmak gerekiyor değerli kardeşlerim üçüncü olarak da bilinçli tüketici olmak hani modern tüketici haklarında böyle bir deyim çıktı ya bilinçli tüketici olmak bir insanın harcarken lüzumlu yönleri harcamaya gayret etmesi harcadığı her şeyde düşünerek ben bunu alıyorum ama bunun acaba faydası mı var, zararım var, buna para vermekle iyi e, mi bir iş yapmış oldum, kötü mü? Attığı her adımda nasıl Allah'ı düşünmesi gerekiyorsa bir şeyi harcarken de düşünmesi, bunu düşünerek hareket etmesi, dördüncü olarak değerli kardeşlerim takva olması. Çünkü dedik ki israfın israfın kaynağı insanın bu manevi değerleri hafife alması, kalbinde Allah korkusunun az olması kendisine bir değer olarak bildirilen bu hükümleri hafife alması önemsememesi, işte bunların tekrar zihninde yer edebilmesi, bir insanın takvası arttıkça da israftan uzak kalır. Ancak bunlarla kendini korumuş olur ve bugünkü sohbetimizi kapatırken Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifini paylaşalım buyuruyor ki peygamberimiz iktisad eden hayatında tutumlu davranan insan darlık çekmez İktisatlı hayat geçimin yarısıdır geçimde iktisat etmek peygamberliğin yirmide biridir